Size kitabı, Kur'an'ı açıklanmış olarak indiren o iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma.